692, numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer arasında, bir arazinin eşhabdan bazılarına verilmesi hususunda, vaki olan hadise, evet, Uyeyne bin Hısne ve Akra bin Habis, Ebu Bekir'e geldiler ve, Ey Resulullah'ın halifesi, önümüzde çorak bir arazi vardır, orada herhangi bir şey yetişmiyor, eğer orayı bize verirsen ziraat ederiz, dediler, Hazreti Ebu Bekir de o araziyi ikisine verdi, ve o arazi hakkında onlara bir ahidname de yazdırdı, orada olmadığı halde Hazreti Ömer'i şahit gösterdi. Ahidname'yi imzalatmak için gittiler. Hazreti Ömer ahidnamenin içeriğine vakıf olduğunda onların elinden aldı. Sonra da tükürüğiyle onu sildi. Onların ikisi de Hazreti Ömer'e kızdılar ve onun hakkında kötü bir söz söylediler. Ömer onlara: "Hazreti Peygamber İslam az ve güçsüz olduğu devrede sizinle ülfet eder, size musamaha gösterirdi. Fakat Allah İslam'ı aziz kıldı. Gidiniz var kuvvetinizle aleyhimize çalışınız. Eğer beni gözetirseniz Allah Allah sizi gözetmesin, dedi, onlar öfkeli olarak Ebu Bekir'e geldiler ve, biz bilmiyoruz, sen mi halifesin, Ömer mi, dediler Ebu Bekir, o halifedir, isteseydi size verirdi, dedi, o sırada Hazreti Ömer öfkeli olarak Hazreti Ebu Bekir'e geldi ve, şu iki kişiye vermek istediğin arazi senin midir, yoksa bütün Müslümanların arazisi midir, dedi, Hazreti Ebu Bekir, bu, bütün Müslümanların arazisidir, dedi, Hazreti Ömer, o halde niçin Müslümanları bu araziden mahrum ediyor ve onu iki kişiye veriyorsun, diye sordu, Hazreti Ebu Bekir, ben, etrafındaki bu insanlarla istişare ettim, bunlar, ver, dediler, deyince Hazreti Ömer, bu, etrafındakilerle istişare ettiğin zaman bütün Müslümanlarla istişare etmiş gibi sayılır mı, dedi, Ebu Bekir, ben daha önce sana, sen halifelik için benden daha kuvvetlisin, dedim, fakat sen o zaman beni dinlemedin, halifeliği benim boynuma attın, dedi.